Merhaba gençler. Tamam. <gülüyor> Her seferinde gülüyorsun. Ya biliyorum çünkü san... <gülüyor> Her seferinde karşında birileri varmış gibi tabii diyorsun ama ya yani şey garip. Belki hoşlarına gidiyor. Ha, tabii ki tabii ki. Hayır şeyi kastediyorum böyle. Radyo ortamında değiliz ya ya da ne bileyim stüdyoda değiliz bir. Hani sound booth'ta değiliz falan. Sound booth. E sound boot <gülüyor> değiliz tabii. O yüzden de hani lan nasıl kaydettiğimizi görsel çok gülarlardı. <gülüyor> Cep telefonuna kaydırır. <gülüyor> Bu arada arayıp telefonla bağlansam mesela yayına. Olur aslında bir gün deneyelim onu bağlan. bağlayalım. Skype... Evet ses kötü gelir ama herhalde ya. He Neyse onu diyordum ya hani işte o yüzden garip geliyor böyle insanlara hitap ediyor. Ulan, telefon kulağıma da belki. <gülüyor> Selam <gülüyor> gençler. <gülüyor> Telefonda bir topluluğu arıyormuşum gibi falan. Değil mi? Aslında conference call yapıyormuşuz böyle. Ya öyle değil ama işte. Neyse. Podcast. Podcast. Podcast. Pod, podcast nedir, ne değildir sevgili Risto. Bize bugün bunu anlat. Podcast nedir, ne değildir? Ya ne, de, ne değildir kısmını geçebiliriz. <gülüyor> podcast aslında... Şimdi... Bir dakika, bir dakika. Şimdi en başa dönelim. Bu podcast'in adı ne? Bu podcast'in adı G-Pod. Neden G-Pod? Çünkü böyle G-Spot'a vurmak istiyor. G-Spot? <gülüyor> <G> <gülüyor> Gerçek açıklamasından daha iyi bence <gülüyor> Dokunduracağım diyorsun G-Spot'a Tabi yani dayımız olan Kevin Smith'in dediği gibi Ear Pussy denen bir şey var <gülüyor> Niye g spot olmasın? O zaman niye G-Spot olsaydı? G-Spot olabilirdi sen koydun G-Spot diye <gülüyor> niye G-Pod koydum ben? Yani daha önce Pelinli'deydik değil mi? Evet. Hatta eski podcastlerin hepsi Pelinli.com diye duruyorlar orada. Evet. Yani evet, daha o önce ne? oradaydık. Sonuçta buraya geçtik. Evet şimdi neden P-Pod'tu? Çünkü Pelinli Podcast'ti. Yes. P Kısa altmasında P-Pod'tu yani. hani. Şimdi G-Stra'dayız. E dolayısıyla G-Pod. G-Pod. G-Pod. <gülüyor> Hiç bilmiyorlardı. Geri zekalı. Dolayısıyla g G-Pod. <gülüyor> Evet e, kısa açıklamayı <gülüyor> mükemmel bir şekilde hallettikten sonra aslında evet. ne konuşmak istiyorsak geek oralara olsun. evet geekbot olsun diyor bak bak, bak bir artık. izleyiciden dinleyiciden yorum geldi yapımcımız olsun o da <gülüyor> geekbot tabii yani geek sıradan geliyor sonuçta evet. geekpot da olabilir e, iyi de kısaltacaksın işte sike sike yani evet. geekpot harbi <gülüyor> <gülüyor> lan geekbot diyelim ben geekbot yani herkes bir smotcast olamıyor tabii. Smotcast oğlum sürekli smotcast'tan Kevin Smith'ten falan bahsediyoruz. Sence bizi dinleyenler içinde kaç kişi dinliyoruz Kevin Smith podcast'lerini? Allah dinlemeyeniniz varsa bence kesinlikle ee, dinlemeliler. Adam kendi podcastını reklamını yapmıyor. Kevin Smith'inki yaptığı kadar. <gülüyor> Orası öyle yani. Hayatım değişti lan <gülüyor> Yani diyorsun ki biz Kevin Smith'e özendiğimiz için podcast yapıyoruz. Yani ben birazcık öyleyim. Lan dur zaten bundan bahsetmiştik daha önceki podcast. Evet bahsetmiştik ya birkaç kere. Hangi podcast'ta bahsettiğimizi bulursanız bizden koca bir, e, <gülüyor> bir... bardak bira kazanacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> koca bir bardak bira. Evet ya koca göreceli olsun dedim hani. Ha, <gülüyor> okey. Para çıkışmazsa... <gülüyor> bir bardağa doldurup bu bizce çok kocaman bir bardak değil, biz, değil mi Kesin ölçüler vermiyoruz. 30'lu gerilik. <gülüyor> Peki bugün ne konuşacağız sevgili Risto? Bence bugün ee, dizilerden girelim. Dizilerden girelim diyorsun. Evet. dizi sezonu açıldı. Dizi Hatta sezonu açıldı. Oldu. oldu. Bazı bir diziler 3. 4. bölümlerini hatta bu hafta 4. bölümlerine hatta 5. bölümlerine giriş şey yaptılar. Big Bang değil çünkü geçen hafta bu hafta 5 olacak. Aiden's of Shield'da kaçtıyız? 3'ü izledik değil mi? 3'ü izlemedik aslında. 3'ü yani, sen izledin. 3'ü ben izledim. Ben 2'yi izledim. Ben değil, sen değil, değil. Hatta 2'de uyuyakalmıştım. Sonra sonu evet. tekrar izledim falan. Sen beğendin mi Agents Shield'ı? Vallahi ben Agent of Shield'ı hani ölüsünü bile izleyeceğim ama... Ya o, o ayrı bir şey <gülüyor> tabii ki işte zaten bahsetmiştik sike, sike izleyeceğiz yani. Ama yani Agent of Shield'ın bir e, oturmasına bence daha bir 4-5 bölüm var. Ya peki klasik formülleri izlemek zorunda mı bu adamlar? Yani atıyorum daha ilk bölümden ana hikayeye giremez misin mesela? Hani tamam ilk bölümden giremezsiniz orada. İkinci bölümden girebilirsin de bileyim ya yani ilk bölümden de girersin mesela şey Blacklist yani, ilk bölümden giriyor ama ama karakterleri tanıtacaksın evet Blacklist karakterleri çok fazla tanıtmadan girdi o işi çünkü o karakter tanımlam yani karakteri tanımak kısmınızda zaten hikayenin içine yedirmiş olduğu için ama şey yok mu sence Blacklist'teki karakterlerin bir derinliği var mı? Yani şimdilik yok. E yok işte ama <gülüyor> Avengers dizisi izleyeceğim ben. O karakterlerin zaten benim için bir derinliği Şimdi, var değil mi? Çoğunu biliyorum. Yani hani daha doğrusu... Olması gerekeni ha, biliyorsun. Olması gerekeni biliyorum yani. Şimdi işte bence bizim sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Yani biz olması gerektiğini bildiğimizden de diyoruz. Ama bu adamlar yani yapım, yapımcılar e ve işte arkasındaki e insan stüdyolar... <gülüyor> Derdi aslında Disney Marvel ailesine ya daha doğrusu e, fan kitlesine mümkün olduğu kadar yeni kan basmak olarak görüyorum ben. Yani bizim gibi deniyorlar sike sike izleyecek nasıl olsa. Hmm. Avengers ve işte Marvel e, evreni takip edenler de okay. sike çocukları sike izleyecek. Çocukları teenagerları yakalayayım? Evet. Ben. İyi de çocukları ve teenagerları gör bir dizi mi sence bu? Yani ya şu bin, andaki... 80'ler sonra 90'lar başları a, tipik Amerikan aksiyon dizisi formüllerini izleyen falan. Hani A takımı gibi bilmem ne gibi giden bir dizi şu an yani. Çocuklara hitap eden hiçbir yanı yok. Ya Ç bence... Teenagerları bile yok yani. Bence var. Yani... Tamam, bazı formülasyonlar birazcık e, demode evet. ama yine de e, yani giriş noktası olarak iyi bir nokta. Bilmiyorum. Yani ya bence ya. bir Mac tane Mekkah'ı izleyebilirim şuaya. Yani. yani bir tane mesela hayatında bir tane Marvel filmi izlemiş bir çocuk için ah neymiş dedirtecek bir şey içine birazcık daha çekebileceği bir şey ve sürekli zaten Marvel'ın hani bütünleşik film evrenine sürekli gönderiyor. İşte Battle of New York'tur, işte Thor'dur, şudur, budur. Yani diyor ki sen abicim sen ürünümü az biliyorsun. Bunu izle. Bunu izlerken de şunları da izle diyor. Tamam ama burada da şimdi burada şöyle bir sıkıntı yok. Mu? Sen Agent's'ın hani Agents Hı -hı. of Shield, Shield daha doğrusu hani derinliğini biliyorsun. Yani evet. Katman katman çizgi romanlardan biliyorsun. Yani S.H.I.E.L.D. niye var, nasıl kurulmuş, kim geldi başına, o gittikten sonra başına kim geldi. Leonardo da, da, da Vinci. O, <gülüyor> o bile. Evet aslında yani. Hani Illuminati Bilen biliyordur. Hani S.H.I.E.L.D. serisinde, mini seride, 3 sene önce inanan yanılmıyorsam. Neyse yani sen biliyorsun. şimdi Ama şu an izlediğin dizideki karakterlerde herhangi bir derinlik görüyor musun? Görmüyorum işte. Yok işte çok çirkin ya. Yani o kadar yüzeyserler ki yaşadıkları maceralar da böyle çok yüzeysel hani büyük e, bir şey oluyor geçiştiriyorlar sonunda da böyle <gülüyor> güldürecek bir şey yapıyorlar ve bitiyor yani hani bana Colson dizisi versinler eyvallah onunla ilgili bir sıkıntım yok ama Colson dizisi de vermiyor bana yani Colson sanki ön plandaymış gibi e, böyle bir şey yaratıyor böyle bir halüsinasyon yaratıyor Colson dizisi bu diyor ama yo, yani ben Colson izlemiyorum dizide ya aslında Colson zaten karakter olarak bir dizi taşıyabilecek bir karakter de değil bana kalırsa. <gülüyor> Niye yani isteseler etrafında çok daha güzel bir ekip kurabilirlerdi herifin. Yani şeyde gerçi şey, belki onunla toparlıyor olabilirler. Hani bu ekibi ben kurdum diyor Colson. Ben çok yüzeysel <gülüyor> dandik bir adam olduğum için bu ekip de böyle. Hani oraya getiriyor olabilirler de bu, bu, bu. Yok yani bence dandik bir. Dandik bir yem yani bu ya yani şu olacak işte Büyük ihtimalle Zamanla pişecek bu adamlar büyük adamlar olacak Bu pişme evresini de Birlikte yaşayalım muhabbeti olacak Yani Aslında Joss Whedon'un Yaptığı şey yani ansambul kurmak Yani bir grup mekaniği oluşturmak Ve onu işlemek aslında yani Bütün dizilerinde var bu bütün filmlerinde var Bunda yok Bunda <gülüyor> Yani teorik olarak yapı taşları var fakat o yapı taşların hiçbiri <gülüyor> oturmadığı için Ya Belki de ekip, yok ekip elemanlarının enerjileri de birileriyle tutmuyor. Yani öyle bir şey de var. Şimdi bize neredeyse başrol olarak Coulson'un yanındaki, şey Colson'un yanındaki değil ekibe e e ilk bölümde dahil ettikleri Dandik Hacker kızı gösterdiler. Neredeyse yes. başrol olarak. Sonra dediler ki yok yok bu tam da aslında başrol değil. Bizim yeni delikanlı bir ajanımız var. Bak bu da başrol sayılır deyip onu bir verdiler. Sonra o da tırt çıktı falan. e hani dupon hani dupon biraderler var. Fizikçi ve kimyacı. Hani <gülüyor> biyolog. işte biyolog. Eee hani onlar, onlar onlar eğlenceli hani olabilir. Ama onlar da tek başlarına yeterli değil ki. Onları da sanırım yeterince metinde yazmıyorlar. Yani hani bir yandan da o yok mu? Çok büyük bir ekip olduğu zaman dengesini de kurmaları lazım. O denge Hı, o denge yok. Yok ama işte diyorum ya A Takımı gibi boktan bir dizide bile o denge vardır. İşte aslında işte e, geçen Saygınlar'la da konuştuk bunu. Hani yapı taşı Olarak teorik olarak var. Yani e, işte komik relief işte e, hani ciddi aksiyonu taşıyacak olan işte e, hani art, teknolojik altyapıyı taşıyacak olan ve hani e, olaya birazcık daha ciddiyet getirecek dengeleyici bir faktör. Hani teorik olarak var işte M karakteri var işte o hiçbir şey gülmez. Hiçbir şey e, esprilere e, şey olmaz. Söymedin mi? Olmamış yani. İşte e, Dupont Dupont karakterler. <gülüyor> Onlar tamamıyla komik relief olarak bulunuyor orada. Ha tamam. ATP'de yani teknolojik kısmında bir şekilde jargon olarak doldursun diye. E, Cosun i̇şte, da komik relief olarak var orada. Cosun da öyle. Tek işte sorun o. Şu andaki herkesin görevi komik relief'o. <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbirinin tam olarak şeyi, e, pozisyonu net olarak oturmadığı için ki zaten hikayede bu şekilde gidiyor. Kimsenin de bok yetini bilmiyor şu an dizide. İşte <gülüyor> sürekli kavgalar, bilmemdiler. Hani bunu ben yani... hikayenin içinde hikayenin bir parçası olarak sunmak yani çok mantıklı mı bence değil ama belki bunu kasıtlı olarak yapmış olabilirler. Çünkü yani Joseph'in o kadar kötü bir yazar ki bunu kurgulayamayacak? Ya abi işte Değil. o ne kadar güzel ya, yani daha önce böyle böyle işler yapmış, o yüzden bu herifin bir bildiği vardır diye izliyorsun. Böyle hani Hayır, ulan, ama yok aslında belki erefin belki yok, ya. belki yok ama zaten kredibilite dediğimiz şey oradan kaynaklanmıyor mu? Sen... Kaynaklanmıyor. Sikerim kredibilite, ondan. Oğlum, sen yeni bir seri okumaya başladığın zaman yazarın içlerine bakmıyor musun? Bakıyorum, o evet. yüzden bakıyorum. O yüzden bakıyoruz. Evet. Yani sen bir marka seçtin, o markayı o yüzden seçiyorsun. İyi de ama ben güvenilir bir erife. Ee... Bölümlerce, sayılarca şans vermiyorum ama o yazarı. Yani öyle bir şey yok. Hani şey yapmıyorum. Bu seri arkadaş çok boktan başladı. İkinci sayısına da bakarım. Eğer olmuyorsa bırakırım diyorum mesela. Ama Hı. televizyon dizilerinde öyle değil. Yani Televizyon dizilerinde birazcık fazla... Daha doğrusu ben televizyon dizilerinde de yapıyorum bunu. Genellikle e, hani 3 bölüm minimum şans vermeye çalışıyorum ama çoğu diziyi e, ilk bölümden, ikinci bölümden kesip attığım çok oluyor. Yani. Ama mesela şey değil. Yani şöyle bir e, durum söz konusu burada. Bizim normalde kendisinin olması gereken bir e, mecra da olsaydı, çizgi romanda olsaydı Shield, Agents of Shield, belki ikinci fasikülde sen yırtar atardın. Tabii canım ben bu seriyi okumazdım. Hı. Ama hani oradan yani televizyona sıçrayış yapmış olduğu için bu ve bunu biz çok pozitif olarak yorumladığımız için daha şans vermeye devam edeceğiz yani. Ama işte bu ipneler de bunu bize karşı kullanıyorlar. Yani i̇şte, o, bak, o, ikinci bölümün sonunda... Nick Fury getiriyor tamam mı hı hı. işte daha birinci bölümün ortalarında e, ya işte Avengers var e, Thor var biliyorsunuz Kaptan Amerika falan bir de şey muhabbeti var yani bunu izlemezsen sanki Marvel Phase üç Phase şey evet. anlamayacakmışsın Kaç gibi evet bir şeyler gibi bir şey veriyor. Bir de şeyi de Ak veriyor. Metin veriyor. Işte. veriyor yani ulan, ulan 8. 10. bölümde acaba Tony Stark gözükür mü? İşte amına koyayım. Bilmem kaçıncı bölümde acaba şöyle olur mu? Şu gelir mi? Ulan torun işte kalk şey torun kalkanı, Captain <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> America'nın kalkanı görür müyüz falan. Yani, öyle bir beklenti yaratıyor. Evet. Ve sen o beklenti yüzünden de işte o başta söylediğim sike sike izleme kıvamında izliyorsun yani. Halbuki izlenince hiçbir tarafı yok ya. Harbiden yok yani. Bilmiyorum çok mu? ağır konuşuyorum. Çok, Biraz sertsin ama çok yani sevenler ya. de var, olmuştur eminim. Ee, Saygı ni sevmişmiştir. Ni ni <gülüyor> niyesini bilmiyorum ama işte mesela. Abi şu yüzden sevdim falan. N niye ya? Niyesini ne? galiba ben şu şekilde açıklayabilirim. Bizim çizgi romana <gülüyor> yaklaşım tarzımız hani gikliğimizden gelen bir şey. Yani gereğinden fazla ciddi olabiliyor. Anladın mı? Çünkü biz onu seviyoruz ve hani bize ait olduğunu düşünüyoruz. Çizgi roman mecrası ama gene bir herhangi bir tüketici için yani çizgi roman dediğin nedir ki yani iki çizgi bir cümle <gülüyor> yani olarak da yorumlanabilecek bir Ama şey. şu var az önce söyleyecektim neden söylemedim bilmiyorum. Eğer bu dizinin atıyorum işte açılış jenerinde Marvel Hı -hı. olmasa Marvel amblemi. Bu herhangi bir hani ajan dizisi olsa tamam mı? Ve yine hani süper kahraman daha doğrusu işte süper güçleri olan tipler yakalayıp kovalayıp bilmem ne yapıyor olsa. 4400 olsa hani neyse ne. Tamaro People ha, olsa. Olsun. Ben bu diziyi izlemeyeyim bu haliyle. Yani Tamaro People People People. <gülüyor> Ağzımda tükürük biri. Toar People'ı izlerim. Yani çok taşak bir dizi olduğunu farkındayım. Ama izlerim. Yani çünkü e ne bileyim hani o süper gücü beğenmiştim tamam Bana evet. baştan sona o süper gücü izlettiriyor abi. Yani şeydeki gibi değil. Agents of S.H.I.E.L.D.'da ilk bölümde e, kimik neydi herif o zenci sonradan işte <gülüyor> bilmem ne <gülüyor> takıldı da artık çok güçlü Siktir. Yani <gülüyor> hadi tamam diyelim öyle. O zaman baştan sona o herifin bana diye diye bir bokları gösterdi. Hani milletin şeyde çok daldan dal atlıyor ama milletin Green Lantern'da şey şeydi. Ulan o yüzük var. Herif onunla sadece şunu yaptı bir de bunu yaptı falan. Evet haklılar Hani elinde öyle bir yüzük olursa filmin başından sonuna kadar hele ki Ryan Reynolds'tan o yüzükle ne taşraklar geçersin yani. yaptırmadılar. Hani bu dizide de öyle. Ya bana madem süper gücü olan adamları kovalıyorsunuz o adamın süper gücünü başından sonuna kadar izletin bana ben o zaman izlerim o diziyi. Ya Tufanoğlu gibi olur da o yüzden izleyeceğim diyorum yani. Hani yoksa biliyorum çok taşak bir diz. Şimdi... Agents of Shield'ı bir ajan dizisi olarak izlemezdim daha ilk bölümden sonra bırakırdım ben. Haklısın. Ee, hani hem hani mesela Saygın'ı mesela sevmiş olabilmesi hani bana şu yönden mantıklı geliyor bizim işte o Tomorrow People'a yaklaşımımızı saygın herhangi bir Marvel ürünle yapabiliyor biz yapamıyoruz çünkü Marvel'ın bizim içine bir ekstra bir değeri var. E, o, evet öyle olması gerekiyor <gülüyor> evet. gibi geliyor bana. Şimdi bir yani Marvel'ın tabi bir sürü de lisans problemi var şu anda. Hani ben olsam hani tamam e, bir Marvel Universe yaratmışsın. Sinematik evreni yaratmışsın. Onun, onu beslemek zorundasın. Oradan beslenmek durumundasın. Ama mesela eğer bütün lisanslar Marvel'da olsaydı kesinlikle bence böyle çıkmazdı bu dizi. Yani ben olsam Sadece ve sadece ilk sezonu işte mutant arayan ve hani yakalamaya çalışan bir Agents of S.H.I.E.L.D. yapmayı tercih ederdim. Her seferinde yeni bir güç, her seferinde işte farklı bir mutant, farklı bir süper güçlü olan bir kişi karşımıza çıkabilirdi. Mutant olayı zaten tamamıyla Fox'ta. Biliyorsun şey şimdi Avengers 2'de Quicksilver'la Scarlet Witch çıkacak ama mutant olduklarından bahsedilemeyecekmiş. Evet. Böyle bir durum var. Hani buna alternatif kurabileceğin hani değişik olaylar ne olabiliri çözümü bence bu. Hani inhumanları mı koyacaksın? Inhuman kim? Tamam Kimse da abi bilmiyor. ne yapacak? Şimdi buna bak sürekli atak mı diyorum. İşte. Çünkü herifler... Bütün sezon teserak düzeninden gidecek. Ben Afrika sana söyleyeyim. Aslika kıtasında bilmem ne askerleriyle kapışalım. İşte üçüncü bölümde de izlemedim ama sanırım orada da yine öyle bir zenci askerler falan gördüğümü hatırlıyorum. Kimlerle kapışıyorlar demin değilim ama. Ya hani... O böyle gidip bunlar bir ekipler karavanlarına binip yani aslında hı hı. karavana olmayan o karavanlarına binip işte yani o belki binip. o bas muhabbeti oraya girecek A, A yani. takımı evet, işte göndermesi yani minibüslerine binip falan hı hı. hani bir yere gidecekler kalabalık bir grupla e, kendi yöntemleriyle kapışacaklar kazanacaklar sonunda da işte Gerçekten Marvel'ın 3-5 elementine bir atıfta bulunacaklar ki biz fanboylarda işte atıyorum hardcore çizgi roman romanseverlerde işte Marvel'cılarda falan bir hani yine gitmesinler kaçmasınlar bak onlara da bir şeyler koyduk falan. Ondan sonra 3. bölümde yine böyle sikko bir hikaye izleyeceğiz sonunda yine böyle ufak bir şey olacak. Böyle gidecek gibi gözüküyor yani. Ya bence böyle gitmez bu. E gitmez tabii ki bir ana hikayeye girmeleri lazım. İlla ama bence bu 5. ya da sezon ortasına kadar en geç bir ana hikayeye girerler. Zaten ufaktan vermeye çalıştıkları bir an alt hikaye var bu. Ne e, var bana ha koyayım Hacker hikaye. kızın aslında hani skinde mi peki? <gülüyor> <bence> sızmış. sızmış. <gülüyor> Sızm yani <gülüyor> Shield organizasyonu içine sızmış. Ya, çok <gülüyor> komik değil mi oğlum? <gülüyor> yani bu kız senin organizasyonun içine sızıyor. İşte internet üzerinden bir sürü bilgiler falan topluyor senden. Ama sen, sen, evet. sen onun işte hiçbir cihazına sızamıyorsun. GPS bilgileri falan ona bağlı falan diyor böyle bir <gülüyor> siktir demedim mi <gülüyor> orada? Sen, <gülüyor> dedim. <gülüyor> ne anladın mı? hani çok taşak be abi. Yani, A yani Avengers filminden sonra yani yapılmaması gereken bir şeydi bu. <gülüyor> yani sen Hulk'un karşısına geçip de aslında biz seni hiç kaybetmedik hep. ...seni e, nerede olduğunu biliyorduk... ...diyebilen bir organizasyosun. Uçan bir şey... ...yani üssün var. <gülüyor> Uçan bir üssün var. Onun da sağını solunu çizdin diyenik... fır çalıyor seni. Evet. <gülüyor> Birinci bölümün sonundaki Back to the Future göndermesi neydi peki? Ya Back to the Future göndermesi olarak yani ben görmemiştim onu. Hani senin kadar. Bire bir lan aynı aynı <gülüyor> yani. Arabanın havalanışı, dönüşü ve bize doğru. <gülüyor> <gülüyor> Uçması. <gülüyor> Hep aynıydı lan gideceğimiz yerde yollara gerek yok Ya benim orayı sevmemin hani geçen de bu muhabbeti yaptık zaten. Hani o arabayı sevmemin tek sebebi şey Amazing Spider-Man animasyonunda var aslında. Agent şey Shield ajanlarını kullandı. Hakikaten böyle uçtuktan sonra tekerlekleri dören <gülüyor> araçlar. Hani o detayı oradan alıp buraya koymuş olmaları bile bence çok e, hani güzel bir şey. Beni şeydi. orada yakaladılar diyorsun. Yani amına koyayım ben <gülüyor> senin İzle oğlum. <gülüyor> İzlemeyin lan. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. İzleyeceğiz abi, sikesiz <gülüyor> <İzleyeceğiz> biliyorum. <gülüyor> Belki Torun Kalkanını görürüz. <gülüyor> Hala Torun Kalkanı diyor. <gülüyor> Neyse Agents of Shield. Ya yani bence bilmiyorum ya. <gülüyor> Hiç izlemek istemiyorum. Ama oturup izlemem gerekiyor falan. Küçük gerektiğini hissediyorum. Onu evet. yapayım çok saçma. Ya, bilmiyorum. Neyse bence toparlar ya yani. Yani Erova bak. Bakın bak Erova bak. Ya yani, herif Ero daha mı iyi bir dizi? Çok cheesy. Bayağı da dandik bir dizi aslında. Yani Smallville'in işte biraz daha geliştirilmiş Smallville'de yaptığımız hatalardan ders aldı. Bu an hani. Ama renkleri bile hala. Smallville'de 10 sene olayım. ders almadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Sitten sonra anladık falan. Diye. Neyse ama herifler hani çocuk iyi bir iş yapıyor. Hani Bence iyi oynuyor. Ero, Green Arrow ki o da Green Arrow aslında Ero değil <gülüyor> neyse a, diziye işte spidy getiriyor bak flash'ı getireceğim diyor. Hmm. Yan karakterleri güzel güzel koy. Bir de Batman'i bile getireceğim diyor. Diyor. Ya bir de hani hepsini geçti. Hiç birisini yapmasa bile herif... Felicity var. Ya Herif de kızlar zaten <gülüyor> o konuda o konuda çok başarılı ama CW dizileri o konularda başarılı. başarılı yani. <gülüyor> hani, eminim ki kızlar da hani izleyen kızlar da beğeniyordur diziyi. Çocuklar da hani yakışıklı. He yakışıklı tipler. Bilmiyorum. Neyse. Asıl dediğim şey herif başından sonuna kadar hı hı. hero olduğunu gösteriyor bize yani evet. anladın mı hani o hudu kapayıp okunu alıyor arkadaş hani hem de bir kere yapmıyor onu. bölümün başında yapmıyor bölümün sonunda yapmıyor başında yapıyor ortasında yapıyor sonuna doğru bir kere yapıyor sonda da tekrar çıkıp hani sürekli bize o süper kahraman olduğunu veriyor yani daha doğrusu bir kahraman olduğunu veriyor. Yani, yani Agents of S.H.I.E.L.D.'da var mı bir şey? Yok. E, yok, yok anasını satayım yok ya. Yani. Çünkü daha üçüncü görevlerindeler. <gülüyor> e, ama Arrow'da daha ilk, ilk bölümden itibaren vardı. Yani, yani ilk işte, bölümden itibaren vardı. Şey gibi oluyor işte. Belki eğer yani gerçekten küçük bir yaş grubuna hitap etmeye çalışıyorlarsa. Hani bu yolculuğa seninle birlikte başladık. Bu yolculuğu bitirdiğimizde sen de bizim kadar yani şey bu ekibin bir parçası olacaksın hissiyatını veriyordur. Yedi o çocukları. Smallville kafası lan. <gülüyor> Yani... Süpermen uçtuğunu 10. sezonun sonunda göreceksin. <gülüyor> ha şimdi de kadar izlememiş olanlar varsa spoiler olur. <gülüyor> yani uçmasını bekliyorsanız direkt 10. bölümün son, 10 sezonun son bölümü. De kadar varsa zaten oturup izlemesin ya. Yani. İzlemez <gülüyor> herhalde ya. Ama Erol'un yaptığı bir başka şey de şey, hani bir tavuk kuruyor. Tavuk mu tabu kuruyor? Tavuk kuruyor. <gülüyor> Tabuk, tabuk kırıyor Tavuk kırmıyor Tabuk kır Tabuk kırıyor Güzel Çünkü... ismi olurmuş bak Tabuk kır Tabuk kır <gülüyor> Herif ilk sezon kaç tane adam öldürdü Çok ya bayağı <gülüyor> Bir öldürüyor. 50 tane öldürdü <gülüyor> <gülüyor> Bence o da mesela müthiş bir, bir olay Hani DC karakterisin hı hı. Öldürüyorsun abi Öldürüyorsun şimdi ikinci sezonda reform olacak o herif Artık öldürmeyeceğim diyecek evet. Ama güzel işte oraya gelişini evet. veriyor sana ve oraya gelişini öyle 2 bölümde 3 bölümde vermiyor yani herif evet. çatı çatı bütün sezon adam öldürdü lan. Ve 10 sezonda da vermiyor kişi <gülüyor> <gülüyor> güzelliği. <gülüyor> evet abi düşünsene bu herifin 10. sezonun sonunda böyle hood'u çekip işte ben artık <gülüyor> çıkardım değil Green Arrow olacağım <gülüyor> deyip 10. sezonda dizi bitiyor. Ha bu arada DC, dizisi olarak bir de şey konuşuluyor bu arada. Yeni bir Gotham dizisi. Evet. Fox'ta. Evet, ee... Geri oldun mu oynayacak Yok. Sanırım. <gülüyor> daha bir gençliğinden başlayacaklar. Yani Batman'le evet. henüz daha tanışmadığı dönemden. Yani aslında Gotham Central'ın <gülüyor> birazcık daha CSI versiyonunu yapacaklar? Galiba yapacaklar. Agents of S.H.I.E.L.D. gibi olacak işte galiba hani <gülüyor> Gordon var <gülüyor> onun eminim bir iki tane komik Relief'i de belki olabilecek iki tane yardımcısı bir şeyi bir boku olacak şimdi çok ne kadar geç gidecek, geriye gidecekler acaba? Ha, kızını görecek miyiz diyorsun? Yani kızını bırak Montoya olacak mı işte Harvey olacak mı e, Block çünkü hani ben mesela Gotham Central'u çok okumadım bilmiyorum o yüzden yan karakterleri çok bilmiyorum o polis departman içerisindeki hani e, şeyde Montoya'yı da lesbian di biliyorsunuz Montoya'yı lesbian <gülüyor> diye biliyorum sonra Question oluyor evet. yani 52 serisinden sonra işte Question olduğu için biliyorum işte Harvey Bullock'u biliyoruz e, başka da kimseyi bilmiyoruz sonra bir tane e, Frank Miller'in çizdiklerinde çıkan sonra e, şey sen söyle Gordon'la evlenen bir tane lieutenant var. <Gülüyor> sonra Gordon istifa ettikten sonra da o komisyonlarım oluyor artık. Öyle bir yani eşi var. Yani benim toplasan GCPD'den dört tane tanıdığım var. <gülüyor> Ara sıra ziyaret et onları. Yani bir götüm dizisi de yapacaklar. Evet, dediğim gibi işte yani daha polisiye ama işte hani sadece Gotham'da mı yapacaklar? Yok galiba. yani sadece Gotham'da belirebilecek o boktan villainlar da olacak muhtemelen yani. Hani... Yani bence arılabilir ne bileyim o kere hatıfta bulunulacak mı? Hani sanmıyorum ya. Ne çünkü bilmiyorum. bir yerlerde bir Gotham'ın Gotham'ın Gotham hani o manyak deli psikopat yani Arkham Asylum'ı dolduran kötüleri hep Batman sonrası başlıyor. Yani. Ondan önce hep mafya babaları çünkü. E o zaman çok boktan hiç de izlememize gerek olmayacak bir dizi olacak Gotham'da. Yani bilmiyorum. Ya yeah. Büyük pislik değil mi oğlum böyle hani bu Bunların isimlerinden faydalanıp Bizi sikmeye çalışıyorlar bence yani <gülüyor> Hani sırf um diye izlemeye başlayacaksın Yani ilk bölüm ilk bölüm reklam parasıyla hani Prodüksiyonun parasını çıkarırlar zaten DC'nin bok yemesi şu işte ismini kullanıyor bir şey yapmaya çalışıyor Ondan sonra ikinci üçüncü bölümde ya da ikinci üçüncü şeyinde aşamasında Nefret ettiriyor ondan sonra isim değeri düşüyor Sıçıyor batırıyor ya bir Yani Marvel yaparsın? olamıyor o şekilde Niye yaparsın ki elinde malzemen var Tehrifleri sende <gülüyor> Sen de ya. Abi bak Batman 1, Batman 2, sonra 3-4 <gülüyor> sıç. Ondan sonra bir 10 sene Batman filmi çekilmesin. <gülüyor> Bilmiyorum yani. Iste... Şimdi, bu, Gatımdan önce şey konuşuluyordu. Eee... Robin hikayesi. Ne? Şey... E... Grayson's. Robin? Grayson's. Evet. evet. Grayson's muhabbeti dönüyordu. Ondan o da sonra... mesela ha... strikte geçecekti sadece. Evet. <gülüyor> Ailesiyle Dick Grayson henüz Robin Ama mesela şimdi bir şeyleri de var. Ee, yeni illikinden sonra. Bir talon muhabbeti sokabilirler Hı. oraya. Evet. Snyder sağ <gülüyor> Yap Yapmazlar ama. Yani. <gülüyor> Onu yapmazlar çünkü yani... Birazcık daha isim değeri olan bir şey yapmaları e, gerekiyor. O yüzden diyorum hani Gatımdan da çok ümitli değilim ben. İşte aslında Flash'ın dizisini yapsalar. Hah, bak yani CW bunun için adım atmıştı bir şeyler düşünüyordu. Hani Flash dizisi gelecek diye konuşmuştuk yazmıştık da daha. Evet. Şey. Ee, kimdi yazarı? Jeff Jones. Evet. Ya hani yani Jeff flash, flash yazarsa olur. olur. Ero, Erova yerinde bir Flash dizisi de olur bu arada. Olur yani. Yani işte tek yani Flash'ı yapmanın zorluğu işte yani her şey hızdan ibaret ya adamın. Hmm. Şimdi o hızı sen nasıl vereceksin? Niye abi o 90'ların başındaki o... o boktan Flash dizisini ben çok seviyordum. <gülüyor> şey o süper kahramanlar sarhoş olursa muhabbeti tamam. ya. Yani Flash girecek tamam intro bitecek bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Dizi bitecek. <gülüyor> gelir gelmez sarış oluyordu. Evet. Gelir gelmez işte şey ne Hiç o? Çıp çıp bir ha. şey çıkıp. Yani bilmiyorum Rove ya. Rock bir tokatlayıp ondan yok, sonra. Yok yok. Dedin gibi ya ben bana Arrow Arrow Arrow. ayarında bir flash disi de benim için yeterli yani. Yani o yüzden bence e, hani malzeme olarak Batman ve Ero daha uygun bir malzeme anladın mı? Çünkü süper güçleri yok. İnsan oldukları için işlemesi... Ama Flash da hızlı koşacak abi. Başka bir şey yok ki burada. Ama işte Flash'ın hızlı koşmasını yapmak ayrı bir dert. O hızlı koşarken Ya ne var? 90'larda hızlı koşturdular bu herifi. Yani ya, tamam şu anda, an komik ki. duruyor tabii de. Ha. Hayır o zamanki teknolojiyle onu yaptılar. Şimdi değiller ki bir şey yaparlar yani. Hızlı geçiremeyecekler mi birini? Yani 45 dakika herifin hızlı geçişini mi izleyeceksin? Yok. İşte ya yani da... büyük ihtimalle orada da birazcık daha fazla onun yani hangi flash olacak da o önemli e, beril alınma olacak buluver çalışacak olacak. Ha. hani polis labinde çalışacaksa da bence ha o zaman güzel o olur hikaye, o olur. zaman onu birazcık şey olarak kullanabilirler o hani süperman eski klasik süperman hani çalışırken abi bir şey oldu hemen giyineyim soyunayım gideyim dünyayı kurtarayım geri geleyim muhabbetini orada işleyebilirler flash bir, bir tuvalete gider bir olayı çözer geri gelir falan. E, ama ne bileyim zaten o olmalı sanki. Ama flash'ı aslında olmaz mesela yani. Bodyvest'i olmaz. Olmaz. Ama şey yani şu anda bu Flash dizisinin olamaması ya da olmasının güçlüğü, yani en azından bizim gibi fan boyları için bir de şöyle bir şey var. Artık Flash sadece hızlı koşmakla bize doyum verebilecek bir karakter değil. Yani onun bir zamanını aşması lazım. Anladın mı? Bir o treadmill e ile çıkacak ya da çıkmasa bile Speed Force'da bir yer, bir şeyler yapacak gelecek ge geçmiş. Yakın gelecek, yakın geçmiş hikayeler de çok güzel olur be, olur yani. Ya yani olabilir bence. Ama tabii bir time kopada dönmemesi lazım o hikayenin. Mesela ilk şey ilk sezonu yani tabii hangi yaş aralığı o da önemli. Ya şimdi CW'da Aerov'a geliyorsa muhtemelen Aerov'un yaşlarında olacak. 20'li yaşlarında olacak. Mesela şeyi yapabilirler bana çok mantıklı geliyor. Mesela ben e, bir Barry Allen Flash e, dizisi yazıyor olsaydım ilk sezonu tamamıyla Flashpoint'a yükleyebilirdim anladın mı? Çünkü genç güçlerini yeni keşfetmiş ve bu güçleriyle ilk yapmak isteyeceği şey annesini kurtarmak olurdu o adam, değil mi? Hı. Yani o zaman o ilk sezonu o yani yarısına kadar güçlerini keşfetme olayı bir orijin hikayesi. Belki de e, hani lineer anlatmazsın. Hani flashpoint olmuş bitmiş gibi ileri geri flashbackler yaparsın. E o zorlar ama izleyici. Amerikan izleyicisi. Ama şey yapışıyor. Arrow'da e işe yarıyor. Yani o şey adaya geri dönmesi. Ondan sonra geri gelmesi falan. Yani o olmasa çok daha sıkıcı bir dizi olur zaten Arrow'da. Evet. Ki yani olayın güzelliği de orada. Adada ne olduğunu hala bilmiyoruz. Evet. ama çok kısa bir zamanını yani bir, yıl, bir yılını bile anlatmadı adanı. Peki gerçekten çok merak ediyor musun ya adayı? E merak ediyorsun o kadar merak etmiyorum mesela ben yani şey merak ediyorum flash yani, flashbackleri mesela benim çok ilgimi çekmiyor benim şu yüzden ilgimi çekiyor çünkü hani arrow dizisinde bana ilk defa oha dedirten şey hani o ateşi yaktıktan sonra şeyi görüyorsun ya e, slavewitz'in maskesi hı. ve gözünden geçmiş oku görüyorsun. Hı hı. Hani orada diyorsun asiktir lan diyorsun. Orada bir Deathstroke'la bir muhabbeti var. Ondan sonra yavaş yavaş o Deathstroke'u yediriyor orada sana. Hı hı. Yani ben hala o Deathstroke'la ne yaptı orada onu merak ediyorum. Çünkü Deathstroke'u da çok sev yani çok severim. Ben de severim ama ne bileyim yani. Şimdi ya asla anlatmazlarsa. Yani biz başında ha, o şey O kadar da hani <gülüyor> şey değil tabii anlatmazsa anlatmazlar ama evet. hani merak ettiren bir şey. Onu bekleri gizlemiyorum yani. Ha, onu da ben de öyle. Tabi ama hani beklemesi keyifli bir unsur. <gülüyor> flash basit ya flash çektir abi flash sesler ya. Vivandrum'un <gülüyor> <Woman> değil sonuçta. <gülüyor> o da sız banışıyor. Görmüş nasıl... izlemiş video sen pilotu. Hayır ya. Abi, ben tur izle ya. İzlemek o, istemiyorum yani. O ders niteliğinde. Yani nasıl yapılmalı ne, nasıl? ne yapılmamalı. <gülüyor> Yani David E. Kelly gitsin. Tamam Crazy Ones çeksin. Güzel de yapıyor. Evet, crazy Ones. Yap. Ben, ben senin kadar söylemedim herhalde ama yine de keyif Yap. Neden biliyor musun? Robin Williams çok hızlı konuş. Hmm. Çok hızlı konuş. O yüzden stand-up'larında da çok yoruluyordum ben. Evet stand-up'larında ben de yoruluyorum. Şimdi şeyi de fark ettim bilmiyorum. Seren Michel Geller. O da ona yetişmek için. Zaten hızlı konuşan bir kız. Hmm. O da ona yetişmek için çok daha hmm. hızlı konuşmaya başladı. Özellikle 3. bölümde iyice böyle ay yuka çıktı yani. <Gülüyor> Oğlum inanılmaz ya. Yani koşar gibi konuşuyor. Koşar gibi diyaloglar var. Lan işte beynim yoruluyorum oğlum. Yoruluyorum ben seviyorum ya. onu. Hani benim e, hani Newsroom'da sevdiğim şey oydu. Hmm. Benim Gilmore Girls'da sevdiğim İyi şey de, oydu. de Newsroom gibi bir dizi zaten seni yormalı. Yani evet. anladın mı? Hani deli gibi. Ama hani... ben Gilmore Girls'da da seviyordum işte onu. İyi de. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdığın nokta o Gilmore Girls. <gülüyor> ya orada da hani sonuçta işte anneyle <gülüyor> kız kızın arasındaki dinamiği yakalamak için hani o oradaki o ama burada dinamik değil burada Robin Williams gerçekten insan olarak Robin Williams olarak karakter olarak değil hızlı konuşan bir adam olduğu için böyle yani hani dizinin e, dinamiği böyle falan diye değil abi koştu koştu ya öyle bilmiyorum, bilmiyorum benim buluşma Yani gidiyor. bir komedi dizisi böyle 20 dakika yarım saat seyredeceğim Hı. bu kadar yorma oğlum beni Bilmiyorum ben yorulmuyorum. Aksine yani. aksine böyle çok konsantre olmuş bir şey gibi geliyor. O, acayip. zaten bir de hani yani Robin Williams hep stand-up'larında yaptığı şeyi yapıyor yani. Boş konuşuyor bizi boyunca aslında. Alttan da güya bir tane mesaj veriyor. <gülüyor> Onu da o mesajı da işte veren Michael yani ben... gelir, Gelir. Gelir. <gülüyor> o onun sayesinde mesajı da böyle anlamamız <gülüyor> bekleniyor falan çünkü o anladığı zaman biz anlayacağız sanki hani geri zekalıyız biz. Yeah. <laughs> ama Yani ama o hani öyle David E. genel stili yani. o. David E. bütün karakterleri Böyle. sürekli hayvan bir diyalog halindedir. Tamam mı? Evet. O konuda bir sıkıntım yok ama bu bir... Ya ne bileyim abi bu hani reklam sektörü diyorsun. Reklam evet. üzerine şimdiye kadar çok fazla bir şey yapmadın aslında. Yapıyormuş gibi gözüküyorsun yani. Hani <gülüyor> sadece bir baba kız e, dinamiğini izletiyor bize. Arka plandaki karakterleri de yavaş yavaş biraz daha ön planda çıkarmaya başladı işte. Hani... Arka plandaki karakterler de iyi bence yani. Zaten David E. Şey... yaptığı şey, yan karakter şey yapmak. Yani şey iyi. E, yazar olan herif değil de. New çocuk değil de. Evet. Diğeri. E, ee... Ceketli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse, o ya O herif, aslında iyi olmaması gereken ama iyi olan bir karakter gibi geliyor bana. Yani çünkü aslında hiçbir çekiciliği yok karakterin. Bence. Hani bana göre. Evet. Ama hani şey gibi. Sanki... Dizi karakteri gibi düşünme hani Rabbim Bilimson çok sevdiği bir herifmiş bu Hı -hı. tamam mı? Bu dizde oynasın, oynasın istemiş sürekli onu pohpohluyor gibi tamam mı? Çünkü Hı -hı. bölümlerde de öyle. öyle. Sürekli hani ne iş yapılacaksa buna veriyor güzel bir iş varsa sürekli bunu övüyor, övüyor. Yüzüne de övüyor, arkasından da övüyor falan hani sanki dizinin yapımcılarına bu çocuğu sevdirmeye çalışıyor da hani o dizide kalsın diye uğraşıyor gibi tamam yani aslında dizi tam olarak şunu çok iyi veremedi şu ana kadar ama 3. bölümde işte birazcık daha nuansını güçlendirdi yani Robin Williams ya da işte o dizideki karakteri oğlu yani erkek çocuk istiyormuş evet. ve yani kızında bulamadığı şeyi bu çocukta bulmuş ve hani oğluymuş gibi davranıyor ona ama işte aslında çok boş bir karakter yani evet çok boş bir karakter <gülüyor> Ama ideal oğul yani bir baba için. Ne sen yapıyor. İşte geliyor işte gömleğini falan kışıklıklarını alıyor. <gülüyor> Onun nesiydi? Ramore. Evet. <gülüyor> Bence yani güzel. Yani yok hani izleniyor canım. Yani izliyorsun. Ben Ramire'miz Tekrar televizyona dönüyor dendiğinde ben heyecanlanmıştım. hani Herifi çünkü böyle bir hani serialde vesaire de hı hı. görmeyi istiyordum yani. yani. Zaten sinemada artık eskisi kadar görmüyorsun herifi. Görmüyorsun. O yüzden hani fikir olarak çok hoşuma gitmiştim. Ki hani mesela Michel'in de çok yeteceğini düşünmüyordum diziye. Gayet dozunda yet yeterli yani hani iyi de oynuyor. Yani Ser Michel'in birazcık daha performansını arttırması gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla senaryoyla da alakalı. Yani. yani. Kıza çok bir şey yazılmıyor da yani. Evet şu ana kadar Çünkü sürekli Çünkü Romeo Williams çok konuşuyor oğlum Yani kimseye yer kalmıyor <gülüyor> Hani sen bu herife bu kadar hani Muhtemelen bu kadar diyalog yazılmıyor herife. Yani Zaten bence söylediklerinin yarısı şey Tabii e, canım, e, aynı Şarkılar Bilmem neler falan Onu yapıyor bunu yapıyor Morketçap <gülüyor> Hayır komik ama bütün diziyi tek başına onun üzerinden izlemeye devam edemeyiz abi o kadar olmaz yani. Yani o kadar da olmayacaktır da zaten. Hani bir tempo tutup yakalandıktan sonra bir alışveriş mutlaka olacaktır. Şey bir dip not dizinin şeyleri ratingleri acayip yüksek. Yani yeni başlayan bu sezon yeni başlayan diziler arasındaki hani ratinglere baktım. İlk bölümde bu kadar yüksek rating yakalayan başka bir dizi yok yeni diziler arasında. Şey e, bilmiyorum saat dilimi neymi ya alakalı. Blacklist'te Live Art 3 diliminde yani Live Art 3 dilimi dedikleri şey e, şu artık herkes zamanında hani live olarak Hı -hı. izleyemiyor ya o yüzden Tivo boya Minvo boya işte e, şey yapıyor. Bu ikinci yani bir sonraki bölüm çıkana kadarki olan bölüm zaman dilimi içerisinde bu adamla birinci bölüm tüketiyor mu tüketmiyor mu ya artık bakıyorlar. Yani biriktiriyor mu yoksa yani tüketmeye fırsat bulduğu anda hemen tüketiyor mu? Hani Live Artı 3 mü? Live Artı 5 diliminde en çok rating alan şey ee, Blacklist. <gülüyor> blacklist? Madem Blacklist'a geldik şeyi söyleyeyim Ben ilk bölümde çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim Aynen. E, Ama e, Üçüncü bölüm yanılmıyorsa En son üçü mü izledik, üçüncü, üçü izledik. E, üçüncü bölümle beraber Dizinin ciddileştiğini fark ediyorsun hı hı. Yani e, çok ciddi bir cinayet Sahnesi var ee, o inşaat halindeki şeyin üzerinde, e, gökdelenin üzerindeki dövüşler, aksiyon bilmem çok başarılı. Koreografi olarak da hı hı. çok başarılı. Şeyi de beklemiyorsun mesela hani herif bir ajan, hı hı. E, biriyle kapışıyor, silahsız dövüşüyor hı hı. ve yakaladın da aşağı atıyor lan. Evet. Sen fark ettin mi oğlum? Evet. Ben inanamadım. Yani aşağı attı, hiç bakmadı bile arkasını. <gülüyor> Adam öldürdün lan az önce. Yani hani ciddileşiyor dizi. Evet. Ama şeyi ilk bölümlerde verdikleri şeyin dozajını biraz düşürdüler. Hani kızın babası da bizi merak ettirmeye çalışıyorlardı. Onu biraz düşürdüler ki hani iki bölüme tekrar bir arttıracaklar herhalde. Hani öyle öyle gidecek o. Evet. İyi bir şey o. Bence de. Şimdi kocasıyla ilgili şeyleri bize merak ettiriyorlar. Hı hı. Onu ilk bölümde yapmamışlardı. ikinci bölümde daha çok yapmışlardı. Üçte daha da işte. Ha işte evine falan. girenler kim? İşte ha, yani ilk bölümün sonunda başladılar ona. Evet şimdi Son bölümde, evet. Yani kim? siyaya mı girdi? Evet, kim? İşte yani izleyen kim? Belki de herifin kendisi. Şey, e, ne adı? bilmiyorum Neydi lan? Hani durup. Ben durup. Neyse, yani hasılı. Bence Blacklist'e iyi gidiyor. Bence de Blacklist'e iyi gidiyor. Yani şu anda yeni sezon, yani yeni e, seriler arasında en merakla beklediğim dizi. Blacklist. Ha birazcık da şey etkisi yok değil. James Bayder hep aynı karakteri oynuyor. Evet, hep aynı ben tonda. Herif. Ben de çok seviyorum. Burada birazcık daha ne bileyim farklı olabilir miydi? İlla bu kadar hep aynı ukalalıkla her çok bilmişlikle takılmak zorunda mıydı? Ama burada hani mesela botla... yine de bana farklı geliyor tipi yüzünden. Çünkü herif son sene içinde çok değişti. Yani evet, kelli, kilo kilosu kilo bilmem Hani o mesela karakterini biraz da olsa değiştirmiş gibi duruyor yani. En azından evet. o yanı veriyor. Yani. yani bir şey var ağırlığı var artık. Yani ha. eski, yani tabii eski, çok eskiyi bilmiyoruz. Yani ben de çok eskiyi bilmiyorum. Hani... <gülüyor> gençlik hallerini falan da Niye ben biliyorum gençlik hallerini sen de biliyorsun yani Stargate zamanını da biliyorsun herifim. Stargate zamanını bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum. Stargate izlemişsin değil mi? Evet Ne diyorsun sen? Vallahi sen. Oha! O motor dizde mi? Yani bir ara oturup izleyeceğim ama ben Stargate'e biraz geç girmiştim ve o geç girdiğim sıralardaki Stargate şeyi efektleri olsun, doğru olsun. sen hani dışarıdan bakan dışarıdan bahsediyorsun. Evet. Ben filmi diyor. Ben filmi izlemedim i̇şte izle, otur filmi yani izle. Ya. Dışarıdan bakan biri olarak e, hani çok yüzeysel geliyordu. Hani piramitler uçuyor lan falan <gülüyor> değil. Hani o yüzden çok e, derinlemesine girememiştim. Ben yani şöyle bir öncesine bakıyorum. Ben Sex Lives of Video Tape'i izlemiştim mesela. Biz çok da severim. E, StarGate'ten öncesinde of harı evet, izlemiştim hani. E, çok daha geriye döndüğümüzde çok fazla bir şey bulacağımız zannetmiyorum ama hani yani Stargate öncesinde izlediğim filmleri vardı herifin o yüzden de hani çok severim hani hı hı. Sex, Lies and Videotape de bu arada bayağı hani Show TV'de neredeyse kırmızı Nokta'lı olan gösterilmiş filmdir yani, yani benim Wolf'ın öncesi yok mesela Wolf'ın öncesi olmadığı için eee çok gençliğini biliyorum diyemeyeceğim. Hani benim nerede asıl e, James Beale'yi çok sevdiren şey işte e, Boston Legal e, ondan sonra e, Practice ondan sonra Secretary ve bunlar da hep aynıydı. Evet, tabii ki yani hepsin de yani O yüzden de birazcık sonradan mi de? Girdiğinde... Birazcık bir şey değişse güzel olmaz mıydı? Farklılık getirmez miydi? <gülüyor> Ama dediğin gibi hani değişiklik var mı? Var aslında. Yani. Hani, çok böyle yüzüne vurucu bir değişiklik değil ama şimdi bu herif Ultron'u nasıl oynayacak ben onu çok merak ediyorum yani aslında bir yandan da Ultron oynamayacak seslendirecek sadece yani tamam da sonuçta CG bir karakteri canlandırmak durumundasın yani sesinle oynamak durumundasın orada Yok yani onu da kendisi yapmayacak muhtemelen. Yani mekanikleştirecekler mi yoksa sesleri? Tabii canım Efektli mekanikleştireceklerse mesela kimin seslendirdi? Kimin ne fark he, ne eder? Fark eder. Evet. Hani şimdi sana deseler ki Beyni şey e, Tom Hardy seslendirmiyor deseler çok umduğumda olur mu? Olmaz yani. Yani halü, ama Tom Hardy'nin o ses üzerine böyle aylarca falan çalıştığını biliyoruz. Ama ondan sonra da sesini dijital olarak değiştirdiğini de biliyoruz. Evet. Düz de konuşmuş olabilir. Evet. Neyse canım ya muhtemelen seslendirecek abi sesini de değiştirecekler yani. Merak ediyorum yani ne olacak ne bitecek. Mesela senin ilgini çeken bu yeni sezon dizilerinden ne var? Ya da yeni sezon dizilerinden sıkıldıysan biten dizilerden de bahsedebiliriz. <gülüyor> yani yok yeni sezon dizilerini devam edebilir. Ya şey var hani. <gülüyor> tomorrow People. <gülüyor> yani yok canım yani Tomorrow dediğim gibi işte o hani belli bir süper güç hikayesi. O yüzden izlerim ben onu. Yani hani çekti de hikayesi benim. Başroldeki çocuktan tiksindim gerçi. Hani tipini de beğenmedim falan ama. Evet orada bir şey yapıyor. Hani beklenmedik bir şekilde karşı tarafa geçiyor. Evet işte ya yani evet hani o bence iyi, iyi bir fikir. İyi kurgulanmış, iyi uygulamışlar. Ama o dizinin çok övülecek bir yanı da yok canım. Yani çerezlik şey izlersin. Komedi dizilerinden bugün en son izlediğimiz şey Welcome to the Family. Hı. Ben mesela çok beğendim onu. Fena değil evet. Beklemiyordum da gayet güzel başladı. İkinci bölümü yayınlanmış onu da indirdim henüz izlemedim ama. Onu beğendim mesela hani... Ne var bir ton şey izledik ya şu beyzbollu olan neydi mesela? Back in the game. Back in the game'i beğenmedim ben. Evet. Ben onu izlemeyeceğim yani Ki kızı da acayip seviyorum Saik'tan. Evet. Ama keşke saykta kalsaydı hani. Orada tabii şey de e, yazık olmuş e, James Caan'ada. Yok beğenmedim ya. Yani. Mam diye bir komedisi var ilk bölümde yani eğlendim ama açıkçası ikinci bölüm yayınlanmış mı dur bakayım falan demedim hani hiç. Dads. Dads'ı çok beğendim. Çok ben deti çok beğenmedim. Hercaip hani... eğleniyorum ya her bölümde. Çok da eğlenmiyorum ne yalan söyleyeyim. Yani Seth Green'i severim. Ben de severim. Diğer herif şu. Diğer e herifi de severim. Ne o İtalyan soyadlı. Allah bana isim sorma abi. Ben isim hatırlayamıyorum biliyorsun. Neyse unuttum ben de. Evet. Yüz de hatırlayamıyorum. <gülüyor> ya ben heriflerin ikisini de seviyorum. sekreterlerini oynayan kız olmuş. Babaları hiç fena değil. Örünme, hani enerjileri falan birbirleriyle tutuyor. Gayet eğlenceli gidiyor ben izlerim onu yani. hani Zaten iptal de almamış. Şey, hı hı. Tam sezonda almış. Sevindim de set Green adını açıkçası. Çünkü genelde dizilerde çok bir böyle hani evet. dikiş tutturamıyordu şey hariç. Yani robot çıkından bahsetmiyorum. Hani. Robot çıkında yapımcı zaten. Yani robot çıkın gayet iyi. O yüzden hani Seth de seviyorum dedim gibi. Hani. Miller's'ı izledin yüzden... mi? Miller's şu 80'ler ailesi olan mı? Yani aslında değil ama o, o kafadalar. Nasıl dizi? 80'lerde geçmiyor mu o dizi? <gülüyor> Günümüzde geçiyor. Nasıl ya? Bayağı 80'ler aile zamanında. Yapı olarak öyleler. der. Anne eli baba, yani işte yetişkin iki tane çocukları var. İşte e, oğlan evlenmiş, boşanmış. Kız evli. Çocuk kamerayı çekiyor değil mi? Yok. Aynı diziden bahsetmiyor muyuz? Acaba? Aynı diziden bahsetmiyoruz anladığım kadarıyla. <gülüyor> Millers. Millers'da ne oluyor? Eee sen anla. Ee, Abi net in dizisi. Tamam yok yok ben... Şimdi Miller'si anne ile baba izlemedim. ayrılmış ama anne ve eee... Anne aileye böyle Demir yumrukla <gülüyor> yöneten bir kadın. Hı. Eski öğretmen falan. Ve boşanmış olmasına rağmen yine çocuklarına, kocasına aynı şekilde müdahale, müdahale etmeye çalışan bir anne. O, onu anlatıyorlar. Fena değil. Yani çok da iyi değil. Ee, birazcık dediğin gibi. Hani e, 90'lar başı sitcom modelini seviyorsanız. Hani özlediyseniz. Birazcık da sevindiği Show'u andırıyor. Birazcık şeyi andırıyor. Sen söyle. Eee... <gülüyor> Evli ve çocukluyu andırıyor biraz. Ha Goldberg senin dediğin. Benim dedim evet Goldberg. Goldbergs'ı ben izlemedim. Bildiğin 80'lerde geçiyor. Bu hani ben ben de sadece tanıtımlarını izledim. İlk iki bölümde indirdim. Ee, ben tanıtımını çok sevmiştim fragmanını. Yani hani e 80'leri hani severim. 80'ler Amerikan dizilerini de seviyordum. 80'leri yani. 80 sever misin? Severim. Yani. Ben 80'leri çok hatırlamıyorum ya. 80'ler bittiğinde ben 7 yaşındaydım. Yani hani 80'lerde o kadar çok Amerikan aile dizisi izledim ki o yüzden 80'ler Amerikası'nda daha <gülüyor> çok biliyorum. Ama hani şey benim için o dönem zaten o diziler yani. Ben de çok bir şey hatırlamıyorum. Çok küçüktüm sonuçta. Yani. Hı -hı. Ama 80'ler deyince aklıma tonlarca dizi geliyor ve oradan bir şeyler çıkarabiliyorum. A takım MacGyver. Bir, ya, tonla var ya Night Rider, e Airwolf. <gülüyor> tonla tonla bir sürü var. Şimdi ha, Sırmı, var, bekliyoruz aslında. Çıkmış olması gerekiyordu diye hatırlıyorum ama hala çıkmış değil. Evet, Almost Team'in başlamadı. Ya şu Brooklyn Nine-Nine çok leş. Almost 5 Kasım'da başlanıyor muydu ya? Ben onu 5 Ekim 4 diye... Kasım, 4 Kasım'da başlamış. 4 Kasım mıymış evet. o? Ben, benim aklıma nedense Ekim diye kalmış o. Evet, Abrams'ın yeni Ay Robot kıvamı dizisi değil mi? Evet, aslında bunun bir şey varmış. E, eski bir yapımın yeniden yapılmışı. Hatta e, yine Hollywood Pebble'un muhabbeti geçmişti. Olmos diyor Yani şey işte Abrams'ın yenisi. Yani Bundan creator mi? değil sadece prodüsürlük evet. yapıyor. Yani isim ismine kullandık evet. yani. E, geçen sene e, bir Batman dizisi çekileceğine dair dedikodular vardı. Ve başrolde Bruce Wayne'i Batman'i Carl Orban'ı oynayacak diyorlardı. Ondan sonra mesela ben Almost Human'ın tanıtımını gördüğümde ulan dedim hani tamam o projeye zaten çok da şey kesin olur zaten ha, falan demiştim. Hani, <gülüyor> bir Batman dizisi çok <gülüyor> beklemiyordum açıkçası da. Batman hani, dizisi zor ya. Sonra burada görünce ben beğendim tanıtım mesela dizinin. hani yani ay ne farkı var bir farkı yok yani, evvah yani yani direkt var, robot olarak da. yürümeyecek yanında çünkü paraları yetmiyor dizi yani evet insan <gülüyor> ee, Brooklyn Nine Nine'ı izlediğini söyledin. Ben, ben izlemeyi dahi düşünmedim yani endişen bölge seviyorum ben seviyorum endişen bölge bana çok çabuk geliyor ve hani tamam London yani şarkılarını <gülüyor> ha, yani... seviyorum dinliyorum ama yani o da bir kere yani Tekrar agar, tekrar dinledim. Dinlediğim yani, şey değil. <gülüyor> Klipleri güzel. <gülüyor> ee, yok hani sevmedim olmadı. Şun yani, saves the world yine olmaması gereken bir dizi. <gülüyor> <gülüyor> yani bu üçüncü bölümde niye baltayı yemedi hala bilmiyorum ama NBC'nin bir şey sıkıntısı var zaten sitcom'la bölüm departmanında. Ama şey seviyorlar bu başrol ikilif hal her kimse. Yani başrol yani, başrol taşıyabilecek bir karakter değil o da. <gülüyor> Ee, şey American Horror Story Üçüncü sezon başladım ya. Başladı mı ya Doğru sen izledim dedim. dedin Bates o kadar iyi ki Doğru doğru Katie Bates çok iyi demiştim Ben ben daha ikinci sezonu bitirmedim Ben de bitirmedim ikinci sezonu Ben birinci sezonu da bitirmedim Ben birinci sezonu bitirdim İkiye de başladım İkiye ama henüz bitirmedim ikiyi bitireceğim Ondan sonra başlayacağım bakalım Yani bir acelem yok Bir ama gerek yok yani. zaten Hani aynı hikayenin devamı olmadıkları için Ne olsun Ondan sonra Originals başladı. Bu Vampire Diaries sevenler bilmiyorum siz sevecek mi ama ben ilk bölümünü izledim. Ben hiç bilmiyorum yani ne bu, bu, bu şeyi hani Vampire Diaries'i de izlemediğim için olayını bilmiyorum yani. Vampire Diaries İzliyordum hani bir, bir ara Onu <gülüyor> bıraktım ben ya paylaşız yok daha fazla katlanamadım yani galiba bilmiyorum hani onu bıraktım ama e, orijinalısında bir böyle ne izleyeyim dedim hani lan <gülüyor> yok yani izlemem acısı şey gerek yok Iron site var aynı sitede ben çok beğenmedim ee, ben izlemedim yine bunu da ee, çok açıkçası bu da izlemedim. bir remakemiş bilmiyorum yani. ve hani aynı sitede oynayan normaldeki hani e, orijinal serideki <gülüyor> adam beyazmış hı hı. bunu zenci yaptılar diye bir muhabbet dönmüştü işte hani internette. ama ne bileyim bana çok zorlama geldi masters of sex desen hani izlenir yapım. ben hep izledim çok beğendim yapım beğendim iyi yani. <gülüyor> yani showtime dizisi neticesinde ama showtime birazcık şey HBO'ya göre birazcık daha şey var hani bazı şeyleri birazcık daha zorlamaya çalışma havası var Hani HBO'yu yakalama derdinde hı. olduğunu hissettiriyor sana ee, hani Lili Kaplan'ı çok severim ben ama Lili Kaplan da birazcık fazla şey e, modern bir kadın yani sanki o dönemde tamam yani zaten karakteri modern bir kadının ne? karakteri de o dönemde o kadar da açık fikirli o kadar da şey olunmazmış gibi geliyor tamam mı veya en azından ol, olunsa da onu bu kadar güçlü bir şekilde ifade edemezmiş gibi geliyor çünkü sonuçta e, kaç otuzlardan bahsediyoruz burada ellilerden bahsediyoruz 50. Yani orası biraz zorlama gibi geldi. Onun dışında yani konu itibariyle yine seks yine seks hani tamam belli şeylerin daha ne kadar hani tabuymuş gibi şeymiş gibi yeni, e, hani e, bize sunabilirler ki moduna girdiğim için devam edemedim. Yani, bir de bu, evet, işte bir de uzun süredir ha slip slip Yani bilmiyorum ben de ne zaman adını söylesem gülesim geliyor falan ama <gülüyor> ama izliyorum ben bu diziyi. Ben de izledim yani şey, an üç bölüm. Hani bir benim için Supernatural'ın yakınlarında bir yerde bu dizi. Hani yakınlarında derken bu arada hani kıyaslanmaz bile de e, şu açıdan hani böyle gecenin köründe <gülüyor> uykun gelmeyen yani şeyler izlemek isterim. Kümeçül 6. sezona kadar hayvan gibi izledim ben tamam. Aha. Çıkar çıkmaz indirdim, izledim. Hani e, belli rutinlerim vardı. Pizza mı söylerdim, onu indirirdim. Oturup pizza mı yerken izle. Hani öyle güzel bir durumu vardı ama 6. sezondan sonra mesela saçma benim için. Ha, işte, Şimdi, şey, artık şey yine izliyorum. Ya yani, yok, melekler öncesinde de vardı ya. Neyse hani uzun uzun girmeyeyim oraya da. Yine izliyorum. Hani alışkanlıktan. Bir de artık herifleri sevenlerdi <gülüyor> izleyince böyle avin, kardeşim falan gibi oluyorlar. Evet. Ama artık mesela şey izliyorum ya hani gecenin köründe böyle hani sızmaya yakın açayım. Hem karanlıkta iyi giden bir havası var atmosfer olarak bilmem ne öyle bir dizi. Hollow da öyle şey gibi böyle gece televizyonu açık unutmuşsun da hı hı. birden uyandığında televizyonda gördüğün boktan dizi veya film gibi bir şey o Sleep Hello. Hani Anladım. Böyle bir atmosferi var <gülüyor> yani. Ama izleniyor mesela yani izletiyor kendini böyle çünkü çok pür dikkat olman gerekmiyor falan Candy Crush de... oynarken arada oynasın falan. Ha, aynen öyle. Yani, o şekilde gidiyor yani böyle büyük ciddi ciddi bağlanmazsın ama oturur arada izlersin. Dark Seven vardı. İlk bölümünü izledik. Ben de izledim. Beğenmemiştim. Ki, i̇kinci ikinci yani... bölümünde de baltayı yedi. Evet, e, şu var. Ben Dark Seven'ı izlemek istemedim. Çünkü tanıtımlarında o kadar çok şey anlatmışlardı ki. Hı -hı. Yani pilot bölümde ne izleyeceğim tamamını biliyordum. Tanıtımda izlemiştim yani. Kimlerin lotoyu tutturacağını, <gülüyor> o biletleri ne şekilde aldıklarını, işte birisi içlerinden hani ulan onu da, onun da kazanmış olması gerekirken aslında bileti almadığını bil Her şeyi hani tanıtımında izlemiştim o yüzden ulan hiç istemiyordum. Sonra bir gün işte indirmiştim yani. dedim izleyin. Hani izledim çok, gerçekten çok, de yani. çok çok yani. benzer bir tane eskiden bir dizi vardı. Street miydi neydi? Hatırlamıyorum. Ee, yine e, hatta Beverly Hills 90210'daki Dylan oynuyor oynuyordu o dizide. Şey bir bisiklet fabrikası çalışanları bunlar. Hı. Tamam mı? Ve hani her hafta sonu 10-15 arkadaş neyse artık toplanıp işte e, loto alıp loto partisi yapıyorlar. Ve bunlar işte e, kazanıyor grupça. Hı. Ve bunlar paralarını işte bir ara getirip çalıştıkları bisiklet fabrikasını satın alıyorlar. Hı. Yani e, ondan sonra 3-4 bölüm daha gitti ve kesildi. <gülüyor> Ay, breaking Bad bitti Breaking Bad bitti ha, Bu arada yani bir cadı furyasıdır Aldı başını gidiyor Yani işte bu son dönem yani vampir ve zombinin üstüne Şimdi cadıyı tutturmak istiyorlar cadı hani isten tuttururlarsa Gerçekten hani e, Hem merchandise açısından ıvırdan zıvırdan hani bir sürü yol açılacak aslında hani cadı olayı tuttuğu anda bir sürü cadı filmi çıkacak cadı dizisi çıkacak cadı konseptli kitaplar romanlar işte tiyatro oyunları onlar bunlar hani çok fazla konsept aramalarına gerek kalmayacak çünkü hani bu açıdan iyi olacak ama tutturamayacaklar olmayacak yani Öyle bende gözüküyor. de cadı olmayacakmış gibi geliyor cadının olmamasının sebebi aslında <gülüyor> yapmak istedikleri şeyden dolayı hani feminen bir e, supernatural lore yaratma çabasındalar. Anladın mı? Yani kadınlardan kadınlara giden bir içerik olsun istiyorlar ama yani cadıların e, konseptsel olarak bizim kafamıza edindikleri o yer hani kırılması kolay bir şey değil. Anladın mı? Hani burnunda uğru olan şey şişman koca kadınlar imajını çok rahat bir şekilde atamıyorsun. Ondan sonra işte <gülüyor> Tam altta bir şey var bir lore var hani bu Salem cadıları olsun bilmem neler olsun ama hani orada kalıyor mistisizmin bir aracısı konumunda olduğu için cadılar hani kaynağı değiller sonuçta anladın mı vampirler gibi ya da zombi şeyler gibi değiller o yüzden bence de tutmayacakmış gibi geliyor He. ama İngiltere'de de var bir iki tane ciddi dizisi. Amerika'da da işte American Horror Story olsun işte. Ama İngiltere en azından şeyi beceriyor. Yani atıyorum 15 dramayı sen yakalamayı, sene yakalamayı ya çok 8, iyi beceriyor. 8, 8, sene önce de işte şey Hex vardı. Hı hı. Buffy kıvamındaydı. Denedi Bir iki sezon. Bir de hani zaten İngilizler çok bu çıkarmayı sevmiyorlar bu işlerin. Hani 1 sezon. Bir de zaten bir adamlar hani yazdıkları hikayeyi nerede biteceklerini bilerek sezonu sürebildikleri için. Aynen öyle. Çünkü yani, 6 mi? bölüm 9 bölüm. 3-5 sene sonra tekrar bir cadı dizisi çıkarabiliyor. Amerikalılar da öyle bir şey yok ki. Şimdi bu cadı dizisi tutarsa biliyorsun ki önümüzdeki 3 sezon boyunca deli gibi her taraf cadılar olacak. Hayır bir de sistemleri farklı yani. Pilotu satıyorsun. Ondan sonra stüdyo sana diyor ki al tamam al bu parayı bana işte e, 3 bölüm daha ver. O 3 bölümde beğenilirse ben sana 13 bölüm daha sipariş veririm diyor. Evet. Yani zaten İngiltere'de sezon 3 bölüm, 6 bölüm, 9 bölüm gittiği için evet. adamlar büyük ihtimalle prodüksiyonu tamamlayıp götürüyorlardır. Aynı paraya geliyordur muhtemelen. Gözlerim yanıyor. Yansın. o harbiden gözlerim yanıyor. Neyse. Ee, o zaman bence Dexter'la Breaking Bad'ın üstünden çok kısa geçelim. Ama onların da üstünden kısa geçilmez ki şöyle çok kısa geçeyim o zaman Breaking Bad bence çok iyi bir final yaptı Dexter de o kadar o kötü ki <gülüyor> <ya>. <gülüyor> oduncu oldu. <gülüyor> oduncu. Şeyi yaparım. İzledin tabii ki bu evet, alternatif of. son yapmışlar ya. Evet. Sitede de koymuştuk. Evet. Evet. Anlıyorsam. Bence o çok daha başarılı <gülüyor> <üstündür>. <gülüyor> Çok kötü bitti oğlum Dexter. Çok kötü bitti ama yani. Evet. Öyle böyle değil. Hani üstüne konuşmaya bile değmez bence Dexter'ın finali. <gülüyor> yazarlarla işte yapımcılar kavga etmiş o yüzden falan filan muhabbeti var. Sikerler yazarlarla yapımcıları. Ya. Baksınlar abi Breaking Bad'in finalini gördün mü oğlum? Gördüm tabii. Amına onu. koyayım, hayvan gibi final yapmış herifler. Tam olması gerektiği gibiydi. Ama yani Breaking Bad'in finali tek tek bölüme sıkıştırılmamıştı işte şey gibi Dexter gibi. Götüne koyayım, Dexter'ın finali rezalet. Yani Breaking Bad'in finali 9. bölümden başlıyordu aslında. Breaking Bad'in finali 1. bölümden başlıyordu. Ve çünkü herifler tamamen zaten hani <gülüyor> bir yerde bu herif ölecek hı hı. E, biliyorsun şeyiyle seni evet öyle bir alıştırdılar ki bunu arada şeyin ümidini verdiler iyileşiyor bak ölmeyecek falan filan ama şeyi yine biliyordum ümit veriyorlar hı. biliyordun yani hani ölecek bu herif ama arada beni ümitlendiriyorlar falan bir de baştan sona tamamen karakterlerin üzerine kurulu bir dizi olduğu için hani sürekli hani o karakterin gelişimini değişimini gelişimini değişim sürekli onu izleyerek gittin bir yerden sonra çığırından çıktığını gördüm o bile hoşuna gitti falan hı hı. hani herif de ulan abarttı falan dedi Zamanda bile hani karakterin değil gerçekten hani o, o izlediğin kişiliğin artık bir şeyler abarttığını düşündüğün yani senaristler abartıyor demedin asla. Evet yani orada zaten Brian Cranston fa yani faktörü <gülüyor> o kadar önemli bir faktör ki yani oraya başka bir oyuncuyu koysam belki bu etkiyi yakalayamazsın. Evet, evet. Ama o herifin hani ilk bölüm hani son bölümlerde ilk bölüme gönderme var ya sürekli flashbacklar var. O halini görüyorsun. Ve o halini gördüğünüz zaman Malcolm Middle'ın babası Hı. tamam mı? Ve ondan sonra işte arada yaptığı kötülükleri de flashbacklerini Hı. görüyorsun. İşte kafayı kazıttıktan sonra, şapkayı takmaya başladıktan sonra Hilif'in yüz ifadesi nasıl değişiyor? Hani duruşu, oturuşu, konuşması. Ve adam o kadar iyi geçişler yapıyor ki. <gülüyor> yani yine de mesela hani Jesse ile ilgili konuşurken, onu korumaya çalışırken yine o baba tonunu görüyorsun. Ama en ufak şeyde hani sertleşip e, hani mesela o avukatın adını hatırlamıyorum. Avukata hani laf soktuğunu da görüyorsun. O ara geçişleri falan çok iyi yapıyordu herif. Herhalde başka biri bu kadar iyi yapamazdı. Ya da yapsaydı yine o adam için böyle konuşuyor olurduk. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani çok, ben. çok iyi bir final yaptı. Çok, boktan. çok boktandı. Yani Hanan'ın geri gel gelmesi beni çok mutlu etmişti aslında. Ama final böyle olmamalıydı. Ya yani alternatif final diye koydukları o mutlu son finali de yani. O da, zaten evet o da olmazmış yani. Yani o da olmazmış hakikaten. Evet. O zaman. Bu kadar e, dizi konuştuk. Daha konuşuruz da adamın gözleri yanıyor. Yanıyor. Yanıyor. Yanıyor lan. Sen o zaman otur Glee izle. <gülüyor> hiç izlemedim oğlum. Ben de hiç izlemedim. İyi mi acaba? Bilmiyorum yani 5 sezon gittiğine göre ve bayağı iyi reyting aldığını biliyoruz sonuçta. Ben müzikal sevmiyorum ya. Ya ben de modern müzikal sevmiyorum. Ha, Klasik yani, müzikal seviyorum. Evet ama. yani <gülüyor> yok ben ne değil gibi. Yani bir iki evet. tanıtım gördüm hani ama yok hiçbir zaman... İzlemek için ben gelmeye <gülüyor> yalan söyleyeyim. O zaman İntikam. Bu, bu, bu bölümü bitirelim. Bence de bu bölümü. Bu bölümü burada bitirelim. Bu bizim ilk G-Pod'umuz aslında. G-Pod. G-Pod, <gülüyor> G-Pod, G-Spot. Ne dersiniz? Evet yani başında aslında ufak bir açıklama geçtik. Neden artık G-Pod <gülüyor> ve üstüne de oturup dizileri konuştuk. Bence iyi yaptık. Bunu yine yapalım. Yapalım. <gülüyor> i̇şimiz bu. Aslında bunu, işimiz bu bunu değil. Bunu iş olarak mı <gülüyor> görüyorsunuz sevgili <gülüyor> sitem? İşimizde değil tabi ki. Oğlum burnum tıkaldı lan. Bence bitirelim artık bölümü. Evet zaten başından beri burnum tıkalıyız. Ah, harbi mi diyorsun? Oha saat 12 olmuş. Oha. Ben eve gideyim. Bu köpeciklerime Neyse hadi. Ee, Geekstra.com Geekstra.com Eski yani yeni adresimiz bu. <gülüyor> Konuşamadım. Ee, bye bye.